Hukuk Güvenliği Hazırlayan ve sunanlar Bahri Belen ve Aynur Tuncel 94.9 Açık Radyo'dayız Merhabalar Merhabalar bugün yine e... Ben Aynur ve duygum <gülüyor> e, bu Hep aralar çok ihtiyaç duyduğumuz bir konumuz evet. e, hukuk güvenliği kal hukuk güvenliği kalmadı hukuk güvenliği nasıl olacak derken bana göre şu anda tam bir hukuk bunalımına düştüğümüzü hissediyorum evet. e, bu anayasa mahkemesi kararları işte e, ahi'nin e, bu konudaki e, kararları ve uygulamaları Hele işte birazcık fırsat verilirse bugün ben e, Taak de o da bir hukukçu köşesinde yazdığı bağımsız ve tarafsız başlıklı yazıda e, İstinaf Mahkemesi'ndeki Berberoğlu e, duruşmasındaki e, yargıç değişikliklerinin ne anlama geldiğine ilişkin e, ve bunun nasıl bir tablo ortaya çıkardığını ilişkin Doğrusu e, ciddi e, şeyler var bunları konuşmaya e, evet. zamanımız yettiğince değil evet. mi? Evet. Önce Anayasa Mahkemesi kararlarıyla başlayalım isterseniz. Ee, Anayasa Mahkemesi 11 Ocak'ta ...gazetecilerin başvuruları hakkında... ...bir karar verdi... Bazı, gazeteci. ...bazı gazetecilerin... ...Turhan Günay hakkında, Mehmet Altan hakkında... ...ve Şahin Alpay hakkında... ...bir de kendi üyelerini... E, ...görevden... E, uzaklaştırılmış ...kendi üyelerinden birinin yaptığı bir eser başvuruyu değerlendirdi... ...onun hakkında red kararı verdi... Evet. ...ama gazeteciler hakkında ihlal kararı verdi... ...ve ihlalin giderilmesi için... ...dosyanın ilgili adli merceğe... ...gönderilmesine karar verdi... Şimdi e, öncelikle e, nedir bu durum? Yani Anayasa Mahkemesi'ne yapılan başvuruların içeriği neydi? Ne tür bir iddialarda bulunulmuştu başvurucular tarafından ve Anayasa Mahkemesi nasıl bir değerlendirme yaptı? Çünkü görevini açtığı, görev gaspı yaptığı ile Hı -hı. ilgili e, hükümete e, yakın, hükümete danışmanlık yapan kişiler, başbakan, Hı -hı. hükümet sözcüsü tarafından... Bir takım iddialarda bulunuldu. Bir haftadır Türkiye'de her akşam televizyonlarda bununla ilgili e, bilen bilmeyen konuşuyor. Hı hı. E, siz e, Strasbourg'un uygulamalarını çok yakından e, bilen bir hukukçu olarak neler söylemek istersiniz? Süreci nasıl özetlersiniz? Hı hı. Ben, ben tabii bunu özetlerken sonra bir arada hani e, bu hükümetin yaptığı açıklamaların haklı olabileceğine ilişkin bir kriter olarak... Anayasa Mahkemesi'nin ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin yerindelik denetimi hı -hı. yapamayacağına ilişkin ilkesinin böyle bir durumla alakası var mı? Hı -hı. Dolayısıyla hükümetin, hı -hı. Bekir Bozdağ'ın söylediği şeyler e, ciddi alınabilecek eleştiriler mi? Bunu da lütfen bir Tabii, ara... Hı -hı. Bağlayıcı mı? Onu da konuşmak lazım. Bir de yasa yolunda e, incelenen şeylerin incelenmeyeceğine ilişkin bir iddiaları var. Kanun normunu hı hı. tam tersi anlıyorlar. Kanun yolu başvurusu e, olarak değerlendiriliyor e, Yanlış anlıyorlar. E, kanun yolunda konuşulan bir şey Anayasa Mahkemesi konuşamaz diye hı hı. anlıyorlar. Halbuki kanun yolunda konuşulmayan yeni bir şey Anayasa Mahkemesi tarafından ayrıca konu ...genişletilerek incelenemez diye de değerlendirilebilir. Ona da geleceğiz. Yani Hı -hı. siz öncelikle iddialar neydi? Gerçekten Anayasa Mahkemesi görev gaspına yol açacak bir karar verdi mi? Ne karar verdi? Doğru mudur bu? İnsan Hakları Mahkemesi uygulamalarıyla değerlendirebilir misiniz? Ben de öncelikle merhaba demek istiyorum herkese. Şimdi bu sorduğumuz sorular ve tartıştığımız konu aslında bu... ...hafta içerisinde çok çok önem kazandı. Uluslararası bir takım raporlar da çıktı biliyorsunuz. Evet. E, Freedom House'un bir e, ifade özgürlüğü raporu çıktı. Burada ilk defa Türkiye... E, ...özgür olmayan ülke olarak nitelendirildi. Neden? Yine bugün... E, ...İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün bir raporu yayınlandı. 2017'ye ilişkin ver, olarak. özgür olmayan değil de... ...özgürlüğe yakın... Par görüz, kısmen, kısmen. Kısmen diyordu. Şimdi özgür olmayan. Özgür olmayan dedi ve bunlar denk gelmiş oldu bu hafta. Son uygulamayla birlikte Türkiye'de mevcut olan, şimdi gazetecilerle alakalı olarak şikayetlerin temelinde tutuklulukların gazetecilik faaliyetinden kaynaklandığı ve dolayısıyla kuvvetli suç şüphesi olmaksızın tutuklandıklarına ilişkin tutuklulukla alakalı bir kanunilik. E, ...denetim anlamında bir şikayetleri vardı. Ve bunu ifade özgürlüğü... ...yani basın özgürlüğü kapsamında ileri sürmüşlerdi. E, ana şikayetler... ...bu temelliydi baktığımız zaman. Bunun e, yanı sıra... E, ...yargılamaya ilişkin olarak... E, ...tutukluluk incelemesine ilişkin olarak... ...dosyanın kısıtlılığı vesaire... E, ...şikayetleri de yan şikayetleri de vardı. Yani vardı. E, bunlar reddedildi. İki temel yani konuda... En, ba en başta onları reddetmişler bir kere zaten. Evet. O, o da tartışılabilir. Yani onları Başka reddetmeleri zaman, evet, doğru mudur diye. O da e, i̇hlal kararı ise iki madde üzerinden çıktı baktığımız zaman bir ifade özgürlüğü ile alakalı olarak bir de tutukluluk. En çok tartışılan mesele de zaten bu tutukluluk meselesi. Evet. E, şimdi Anayasa Mahkemesi aslında e, dört tane temel karar vermiş oldu. Üç tanesi gazetecilerle ilgili bir tanesi de e, kendi üyesiyle alakalı vermiş olduğu karar. Bunu zikretmemin sebebi şu bir kabul edilemezlik kararı. Evet aynı değerlendirmeyi yapmış ve kabul edilemez bulmuş. Aynı değerlendirmeden kastım tutuklamaya ilişkin kuvvetli suç şüphesinin bulunup bulunmadığı konusunda bir değerlendirme, değerlendirme. ve sonucunda diyor ki dosyadaki tutuklama sebeplerine delillere <gülüyor> baktık. Ee, bir kısmını da yazmış zaten. Buradan e, dayanaktan yoksun olduğuna dair bir karar vermiş kendi üyesiyle ilgili şikayette. Fakat gazetecilerle ilgili olan şikayette yine tutukluluk kararlarını almış ve evet, bir incele Yapmış. Şimdi problem zaten buradan çıkıyor. Daha önce biz bunun örneğini aslında Can Dündar kararında görmüştük baktığımız evet, zaman. Evet. Can Dündar, Erdemgül kararında. Erdem kararında görmüştük Niktarları yine. haberleriyle ilgili. Aynen öyleydi. Daha sonrasında aynı şekilde direkt olarak tahliye kararı vermeksizin ilk derece mahkemesinin önüne göndermişti. Ve ilk derece mahkemesi de anayasa mahkemesinin ihlal kararını baz alarak tahliyeye karar vermişti. Şimdi şurada şöyle bir açıklık getirmek doğru olabilir belki. Anayasa mahkemesinin... ...bu kararı salt aldığımız zaman... ...bir tahliye kararı mıdır? Evet. Çünkü eğer tahliye kararı dersek... E, ...o zaman derhal icra edilmesi... ...işte insan hakları bağlamında bir problem... ...teşkil eder mi, etmez mi... E, ...konusu gündeme gelecektir. Ama şimdi insan hakları... ...anayasa mahkemesinin kararına baktığımız zaman... ...kararlarına bugüne kadar tek tahliye kararını... ...bir tedbir kararında verdi. O da yanlış hatırlamıyorsam Hilmo sizle oldu. de konuşmuştuk. Hilmi Hoğlu karar. kararıydı. Ve bunda ne yaptı anayasa mahkemesi... E, ...usulü anlayabilmek açısından ve anlatabilmek açısından bunu örnek veriyorum. Bir yazı yazarak ilk derece mahkemesine Doğru, gönderdi ben. ve tahliyeyi sağladı. Hı. İşte bu arada geçen zaman uzun olsaydı, tahliye edilmeseydi... ...o zaman bu anlamda Hı. tahliye kararı icra edilmemesi sebebiyle... ahim problemi ya da insan hakları bağlamında bir problem teşkil edebilirdi. Fakat burada iç tüzük ve kanun... Ee, Anayasa Mahkemesi'nin kuruluşuyla ilgili kanunun 50. maddesi ve iç tüzüğün 79 maddesi gereği dosyayı gereğini yapmak üzere ilk derece mahkemesine gönderdi. Şimdi problem yani şu. Yani gereğini yapmak üzere derken verdiği e, karardaki ihlal tespitlerinin... Gereğini, gereğini yapmak İhlalin giderilmesi gider, gidermek anlamında. En Şimdi, uygun karar yani gider derken şöyle gider tahliye ederek gider demiyor evet. En uygun kararı çünkü kuruluş yasasının 50. maddesinin 2. fıkrası mahkemeyi bununla ödevlemiş Yani mahkemeye yüklenen ödev en uygun ihlali giderici en, en uygun, uygun kararı karar. vermek bir karar vermesi gerekiyor Şimdi biz bunu aslında bir örneğini aslına bakarsanız Ahim kararlarından bir tane örnek vermek gerekirse bir Azerbaycan kararında gördük. Evet. Ee, Azerbaycan'da İlgar, Mamadol çok önceki programlarımızda buna değmiştik. Evet. 18. madde kapsamında evet. özellikle. Evet. Ee, orada da örneğin tutukluluğun kanuna uygun olmadığına karar vermiş. Bir de 18. madde ihlali vermişti. Evet. Ee, akabinde de e, burada bir takım... Bu ee, tutukluluğun kanuna aykırı olmasıyla oluşan bu ihlal giderilmesi için bakanlar komitesi bu ihlali gider dedi. Orada da bir tahliye kararı yoktu ahimin kararına baktığımız zaman ama bakanlar komitesine karar inceleme ve e, icraya gittiği zaman burada devlete soruldu. En kısa zamanda bu kararı yerine getir ve ihlal e, tespit edilen bu husustaki durumu gider, İhlale sebebiyet olan durumu gider. Şimdi ilgarmama da o kararında en son geldiğimiz e, konumda. E, Bakanlar komitesi şunu söylemiştir verdiği bir kararla tavsiye kararıyla burada en doğru en uygun yapılması gereken şey bu kişinin tahliye edilmesidir dedi. Bunu 2013'ten beri söylüyor Azerbaycan tahliye etmiyor Bakınız, hala tahliye etmiyor. Evet. Ee, ve burada ciddi bir problem e, süre geliyor ve en son geldiğimiz noktada bakanlar komitesi Azerbaycan'ı en uygun tedbir olan bu ihlalin giderilmesiyle ilgili tahliye kararını vermediği için... Ahim'e geri şikayet etti. Dedi ki tekrar bir ihlal kararı ver. Çünkü icra etmiyor senin mahkeme kararını. Şimdi aslında Ahim'i de Anayasa Mahkemesi'nin de Ahim'in bir küçük ulusal versiyonu olarak düşünürsek mantık aynı mantık baktığımızda. Şimdi burada olması gereken iki şey. İhlali nasıl gidereceğiz? Anayasa Mahkemesi tutukluluğun kanuna aykırı olduğunu tespit etmiş. Bir... ...tutukluluğu gidereceğiz. Yani adamı, tahli kişiyi tahliye edeceğiz. İkincisi, eğer mümkünse dosyada... ...ki şu an kovuşturma aşamasındayız... ...ve delillerin toplanmış olması gerekiyor baktığımızda... ...somut verilerin, somut delillerin ortaya konarak... Bir gerekçelendirme yapılması gerekiyor. Şimdi ben basından gördüğüm kadarıyla e, tutukluluk halinin devamına e, kararını Kararlıyım. gördüm. E, bir tanesinin gazeteci Şahin Alpay'dı yanlış Şahin hatırlamıyorsam. Alpay'da önce öyle bir karar verdi sonra evet. görev gaspı da evet. karar verilmesine yer olmadığına diye oy çokluğuyla karar verdi. Yani anayasanın... ...Anayasa Mahkemesi'nin kuruluş yasasının... ...52'deki açık hükmüne rağmen... ...karar verme hükmü olmasına rağmen... ...karar vermeyeceğim. Hı hı. Çünkü bu bir görev gaspı hı hı. niteliğinde karar olduğu için... ...bağlamıyor beni. Yani e, bu, dedi. bu inanılmaz bir şey. İlk kez e, oluyor i̇nanılmaz Ona bir şey. Ona zaten şimdi değiniriz. Ee, bağlar mı Bağlamaz mı meselesinde evet. ama... ...burada benim dikkatimi çeken şu oldu. O ilk kararda tahliyenin... ...tutukluluğun devamına ilişkin kararda... ...Anayasa Mahkemesi... ...tutukluluğun kanuna aykırılığını söylerken... Ee, ...bir takım sosyal medya paylaşımları, haberler ve konuşmalardan bahsediyor. Evet. Ve diyor ki, evet. bunları ilişkilendirmemişsin, somut bir şekilde ortaya koymamışsın. Şimdi ben tahliye kararına, e, tutukluluğun Değil, devamı kararına hı, bakıyorum. Karar, evet. Ee, aynı şekilde kopyalanmış olduğunu görüyorum. Sosyal hı -hı. medya, e, haberler evet. ve evet. konuşmalar. Arkasından da şunu söylüyor, kaçma hı -hı. şüphesi konusuna gelmiş... Hı -hı. Bakın tutuklulukta bireyselleştirme esastır. Hı -hı. E, hepimiz bunu biliyoruz. Hı -hı. Bireysel karar verilir. Siz Hı -hı bu dosyadan görmediğiniz kişinin somut kaçma şüphesine ilişkin bir veriyi ortaya koymanız başka bir şeydir. Hatta veri ve olgu değil artık kanıt olacak değil mi? Kanıt. Tabii. Evet. kanıt hem de 18 ayın üzerine bunu yapması lazım çünkü Şahin Bey 18 aydır evet. tutuklu. Mehmet Bey de 2-3 ay daha geriden geliyor. Bu evet. 15 aydır mı? Ee, burada güzel bir tespit aslında sizin söylemiş olduğunuz. <gülüyor> çünkü ilk tutuklama anındaki evet. sebeplerle 18 ay işte 1 bir yıl 1,5 bir yıl geçmesi arasındaki sebepler arasında ...aslında fark olmalıdır... ...ve daha aslında... E, ...tutuklamayı gerektirecek durum... ...sebepler kalmamış... ...hafifler kalmaz... Gitkide azalır ve biter... ...baktığınız zaman... ...mahkemeler aslında. mesela mahkemeler bu konuda... ...genel yuvarlak olarak şöyle diyorlar... ...yani tutukluluktan beklenen yararın... ...gerçekleşmiş hı hı. olması... Yani muhakemenin aksamadan soruşturmanın evet. aksamadan yürütülmesiyle Sorgusu ilgili çünkü deliller toplanmış. Savunması alınmış, evet. deliller Tabii tartışılmış bu kişi, huzurunda. Bu kişinin kaçacağını e, ortaya koyması lazım. Her kişi açısından, her tutuklu, tutukluk aynen, incelemesi aynen. yapılan kişi açısından bunu söylüyorum. Bireysel olarak o kişi için delillerin somut olarak ortaya konması lazım. Yoksa başkalarının kaçmış olması, kaçacak olması orada tutukluluğu incelenen kişiyi ilgilendirmez. O kişi açısından bakılması lazım. Ondan e, doğan bir somut tehlike olması lazım. Evet. Bir davranışının olması Ortalık lazım. Ortaya konması lazım. lazım. Şimdi Bahri Bey'in sorusu çok yerinde bir soruydu. Yerindelik denetimiyle ilgili evet. soru. Zaten problem bu aslında. İkisi arasında Anayasa Mahkemesi ve ilk Derece Mahkemeleri arasındaki bu e, uyuşmazlık diyeceğim. E, onun oluşması anlamında. Evet... Şu doğrudur. insan ee, İnsan Hakları Mahkemesi de Anayasa Mahkemesi de yerindelik denetimi yapamaz. Zaten eee 50. madde e, az önce söylediğimiz e, Anayasa Mahkemesi'ne açıkça ilişkin. bunu değil mi? açıkça söylüyor. Peki yerindelik denetimi nedir? Evet. Şimdi Ahim'in kararlarından gene bir örnek verelim. Bize örnek teşkil etsin. E, somut olarak açıklamak anlamında. Balyoz zamanında, Balyoz davaları Ergenekon zamanında Çetin Doğan'ın bir başvurusu vardı. Örneğin Doğan kabul edilemezlik kısmi kabul edilebilirlikti yanlış hatırlamıyorsam kararında tutuklulukla alakalı tutukluluğun ile alakalı olarak incelenen şikayet dayanaktan yoksun bulunmuştu. Bunun sebebini İnsan Hakları Mahkemesi şu şekilde açıklamıştı dosyaya baktığımızda kapsamlı bir dosyaydı o zaman ve hani bir gazeteciden de bahsetmiyoruz gazetecilik faaliyeti vesaire de değil dosyaya baktığımızda Sorgu hakiminin yani tutuklanmaya e, karar veren hakimin önüne gelen dosyada işte bir takım delillerin olduğu ki bunlar bu dijital delillerden büyük bir kısmı hatta tamamı e, sahte olması gerekçesiyle e, tespit de edildi. Düşününüz bunu hı hı. E, ama o takdirde e, incelemesini yaparken o zaman 2012 yılında İnsan Hakları Mahkemesi şunu dedi bunu ben inceleyemem o. Mahkemenin görevidir, burada bir takım deliller olduğu söylenmiş, işte klasörler var vesaire, bu benim görevim değildir. Kaldı ki mahkemede yapılan delil tartışmalarında vesaire bunların dijital delil olarak nitelendirilen şeylerin sahte olduğu da ortaya çıktı. Şimdi orada işte bunu söylüyor ve içtihadında bunu söylüyor. Ben yerindelik denetimi yapıp da yerel mahkemenin, yerel hakimin yerine geçip delil içeriğini denetleyemem. Ama Ne yapabilir? Ee, kuvvetli suç şüphesi olup olmadığı anlamında değerlendirme yaparken kuvvetli suç şüphesi olduğu ileri sürülen delilin o suçlama için ne kadar somut bir veri teşkil ettiğine bakar. Bunu da şuradan hareketle söylüyoruz. Bizim kanunumuzda Lütfiye Zengin kararını e, ilgilenen arkadaşlarımız, meslektaşlarımız, üstadlarımız okuyabilirler. Türkçesi de var. E, Türkiye ile alakalı tutukluluğun kanuna uygun olmaması sebebiyle verdiği terör propagandası suçundan verdiği bir ihlal kararıdır. Burada şunu söylemiştir. Bizim yüzüncü maddemiz yani tutukluluğa imkan veren maddeyle ilgili olarak. Diyor ki. İki tane şart var ve bunlar birbirini tamamlayan şartlar bizim ceza muhakemesi kanununda Kuvvetli suç şüphesini e, gösteren somut veriler olacak. Bir de bir tutuklama nedeni olacak. Diyor ki bu tutuklama nedeni sizler, sizlerin de malumu zaten işte katalog suçlar sebebiyle olabilir e, vesaire. Ama ikisi birlikte olacak. Yani anayasa mahkemesi de insan hakları mahkemesi de tutukluluğun kanuna uygun olup olmadığını incelerken... Elbette ki kanuni dayanağa daha doğrusu kanundaki şartlara usule uygun mu değil mi derken kuvvetli suç şüphesi somut verilerle ortaya konmuş mudur? Buna bakmak zorunda. Aksi halde kanunilik denetimini yapamaz. Yani kanuna uygun mudur değil midir bunu yapamaz. İkincisi de işte kaçma şüphesi orantılılık meselesine girer. Orantılı mıydı? Acil bir sosyal ihtiyaca cevap veriyor mu bu anlamda e, tutukluluk? Ki işte burada gazeteci olmaları zaten e, bu kişilerin e, bu orantılılık denetiminde caydırıcı etki oluşturması vesaire devreye girecek bir hususken Anayasa Mahkemesi hiç buralara girmedi. Dedi ki ben baktım tutuklama kararına baktım. Dosyadan bahsetmiyor hatta sizinle de konuştuğumuzda ifade etmiştiniz iddianamede yer almayan hususları da Evet. Bir kenara koyuyor Sosyal medya paylaşımlarını evet. da gerekçe göstererek ilk tutuklama kararında Değerlendirilme yapılmış ama sonradan iddianameye baktığımda bu konudaki iddialar bırakılmıştır Sadece gazetede yayınlanan Köşe yazılarıyla evet. sınırlı bir Suçlama yapılmıştır deniyor Mehmet Altan içinde televizyondaki konuşması Ve yazılarıyla evet. sınırlı Ben bu yerindelik denetimi Hı -hı. Konusunda söz veriyorum Çok Hı -hı. kısaca yani elbette bizim e, Açık Radyo'nun hukukçu dinleyicileri çoktur, titizdir her konuda. Ama mesela hukukçu olmayıp da dikkatli evet. dinleyiciler için şöyle bir örnek verebilir miyim diye düşünüyorum. Söz gelimi bizim insanlarımız diyor sanıyorlar ki işte buradaki ağır ceza veyahut da Konya'daki Asya ceza bir karar verdi. İşte bu karara karşı şimdi artık istinaf denilen bir kanun yolu var. Ondan sonra da eğer koşulları varsa temiz mahkemesi, Hı. yargıta ait kanun yolu var. Bunlar bitti. Ee, yani talebimiz de olsun bir karar verilmedi. Biz bunu anayasa mahkemesine götürebiliriz. Şimdi böyle bir şey olmayacağı açık. Diyelim ki bir suçlama var. Suçlama cinayet. Hı. Fail adam öldürmekle yargılanıyor. Dosyada deliller var. Bu deliller tanıklar. Bu deliller otopsi raporu. Bu deliller kimya laboratuvarından elde edilmiş incelemeler. Bu deliller mesela silahla ilgili ekspertiz raporları. Hı hı. Şimdi den yerindelik denetiminde bunları e, kanun yolu mahkemesi yani ilk karar veren mahkemenin üstündeki istinaf mahkemesi temiz mahkemesi. Şimdi artık temiz de o, o konuda sınırlı ama tartışabilir. Ama... Bunları sen şu tanıkların değerli e, şeylerini ifadelerini yanlış değerlendirmişsin bu adli tıp raporunu yanlış değerlendirmişsin diye evet. ne anayasa mahkemesi bireysel başvuruda değerlendiremez ne de anayasa şey, Avrupa İnsan Hakları. Buna yerindelik denetimidir Aynen. ama burada suç gazetedeki yazılanlar çizilenler. Eylem yani faile yüklenen eylem gazetede çıkan haberler konuşmalar ifade edilen şeyler. Yani eylem bu ve bu eylemle ilgili doğrudan Ana, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi yani Anayasa Mahkemesi'nin ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin denetim yaptığı konu bu ifadelerde bu haberlerde ifade özgürlüğü aşılmış mı <Gülüyor> ee, yani bir verilen karar bu ifade özgürlüğünü engelleyen bir ihlal niteliğinde Aynen. mi? tutukluluk, kişi güvenliği ve özgürlüğünü ihlal eder nitelikte mi? Ve o zaman tabii sizin söylediğiniz gibi bu ölçülülük, kanunilik işte tutuklu kalınan süre o zamanki deliller tartışması yapacak. Yani burada gazetecilerle yazarlarla ilgili veya başka bir e, şeyle ilgili, sanatçıyla ilgili söylenilen yazılanlar da bir cinayet suçlaması veya bir sahtecilik suçlaması gibi bir eylem yok. Eylemleri yazmak, söylemek, konuşmak, ifade etmek ve burada bu eylemler doğrudan insan hakları sözleşmesiyle güvence altına alınan hak ve özgürlüklerden. Kesinlikle. İşte burada da bu Anayasa Mahkemesi ile ilgili Anayasa Mahkemesi yerindelik denetimi yapıyor. Haddini aşıyor. Lafları kabul edilemez bu Doğru. nedenle diye bunu Doğru. Yani sizin dediğiniz e, tamamen katılıyorum. Lütfiye Zengin kararında da daha önce vermiş olduğu diyor ki ee, ...şüphelilerle ilgili somut delil unsurlarına atıfta bulunmaksızın aslında... ...ya da evet. gerekçenin başvuranların tutuklamalarını haklı gösterebileceğine... ...ikna olmadığından dolayı mahkemenin e, bir karar veriyor. Şimdi buna bakıldığı zaman o zaman insan Hakları Mahkemesi'nin de bunu yapamaması lazım. Evet. Ama yapıyor neden? Çünkü tutukluluğun kanuna aykırı olup olmadığını değerlendirebilmek için... ...kuvvetli suç şüphesini gösteren somut unsur ne... Aynen sizin söylediğiniz gibi Anayasa Mahkemesi'nin kararları işte önümüzde. Ee, mesela Şahin ile ilgili kararda 100. paragrafında şunu diyor. Ee, amaçlarına hizmet etmek için yazıldığının kabulünü gerektiren nedenler nedir bu somut nedenler? Tutuklama kararında açıklanmamıştır diyor. Diğerlerinde de aynı şekilde baktığınız zaman. Yani sizin bir yazıya yer vermiş olmanız... Yani bir yazı yazmış olmanız bir konuşma yapmış olmanız tek başına bu anlamda bir e, yetmiyor kuvvetli ya da suç şüphesi gerektiren yetmiyor. bir gerekçe olamaz bunu başka delillerle. ...somut olaya indirgemeniz gerekir ve aradaki bağı kurmanız gerekir. Hı hı. Nedim Şener Ahmet Şık'ta da aynı şey oldu aslına bakarsanız. Hı hı. O kararda da o karar aslına baktığınızda tutukluluğun kanuna aykırı olması gerekçesiyle... ...ve uzunluğun hı hı. şikayetiyle yapılmış bir başvuruydu. Ahim Orda örneğin e, tutukluluğun uzunluğundan gitti... Tutuklunun kanuna uygun olup olmadığını değerlendirmedi ama sonuç itibariyle aynı şeyi söyledi. Gazetecilik faaliyetidir. Burada yapılan ve somut olarak ortada ortaya konulmamıştır. Ne olduğu, katalog suçlar içerisine neden girdiği ve bu anlamda bir ihlal kararı vermiştir. Şimdi o yüzden yerindelik denetimi denilen bir şey evet vardır. Sizin tam da üstüne basa basa söylediğiniz gibi bir temiz merci değildir anayasa mahkemesi. Delilleri değerlendirmez. En çok önümüze gelen aslında... Başvurucu taleplerinden bir tanesi de şu değil midir baktığınız zaman işte benim tanığım dinlenmedi işte benim yargılamam iyi yapılmadı ee, benim hakkımda mahkumiyet kararı verildi 15 yıl değil de 14 yıl vermeliydi gibi sebepler mahkeme buna bakamaz bireysel başvuruda bu yerindelik denetimine girer ama mahkeme suçun tutuklamanın bir unsuru olan kanunda öngörülen bir şart olan kuvvetli suç şüphesinin somut delillerle gösterilmesi gerekçesini istemesi durumunu görmezden gelemez tam da yapması gereken budur ve yapmış da baktığınızda peki şimdi bütün bu, bu yaşadığımız tablo karşısında e, yerel mahkemeler e, bu kararı uygulamıyor Hı. ne yapacağız veya bu, bu durum nasıl bir durumdur ama ondan evvel bir teodorax dinleyelim Dinliyor. mi Ger <gülüyor> evet. Evet. hemen bu, bunu bir konuşalım tamam. bir böyle somut olarak 94.9 Açık Radyo'dayız e, Aynur Hanım ve Duygu Hanımlar e, bu e, Türkiye'de gelinen e, e, muhalefetin hukukun iflası olarak e, tarif ettiği hukukçuların tam bir hukuk bunalımı ve çıkmazı olaraktan e, tanımlamaya çalıştıkları durumu anlamaya ve buradan da e, çıkış yolu aramaya çalışıyoruz. Evet, bağlayıcılık anayasa hı hı. mahkemesinin kararları bağlayıcıdır anayasa 153'te açıkça yazıyor yine anayasa mahkemesinin kuruluş yasasında da mahkeme kararlarının bağlayıcı olduğu çok net bir şekilde tartışmasız olarak yazıyor ama bu anayasa öğretisinde tartışılmış bu bağlayıcılık ne demek? iki tane görüş var. Biri diyor ki her şeyle bağlar yani hem vardığı ihlal tespitiyle ilgili yani vardığı hükümle sonuçla bağlar hem de vardığı bu sonucun yolunu ölen gerekçeyle de bağlıdır. <gülüyor> Mesela Kemal Gözler Hoca diyor ki hayır gerekçeyle bağlı değildir. Sadece hükmüyle bağlıdır. Ama İbrahim Kaboğlu Hoca diyor ki hayır hem vardığı hükümle hem de gerekçesiyle de mahkemeleri bağlar. Yine acaba sadece kamu otoriterlerine mi bağlar yoksa bireyleri de mi bağlar diye tartışılmış. Çünkü dinleyicilerimizin dikkatini sunmak istiyoruz. Konuştuğumuz konular bireysel başvuru sonunda anayasa mahkemesinin verdiği kararlar. Yani anayasa mahkemesi değişik yollarla karar Hı. veriyor. Örneğin bir kanunun anayasaya uygunluğunu denetlediğinde iptal davasına bakıyor. Kanun hükmünde kararlar Gibi Burada ise bir kişi diyor ki benim hakkımda bir soruşturma yapıldı. Bu soruşturmada hakkında bir koruma tedbirine tutuklama tedbirine başvuruldu. Ve ben burada hangi nedenle tutuklandığımı anlayamadım. Hı hı. Bu nedenle de özgürlüğümden haksız yere mahrum edildim diyor. Veya, Aslında bununla veya, sınırlı bir değerlendirme. Veya sözleşmenin başka bir başka maddesi ihlal edildi. Başka şimdi beşinci benim. maddeyle ilgili yani insan hakları sözleşmesinin beşinci madde yani anayasa 19 ilgili bir farklı durum var. Dineyicilerimizle onu paylaşmak istiyoruz. Şimdi ee, normal ...bütün iç yolların, iç başvuru yollarının tüketilmesi gerekiyor. Yani önce kişilerin dava açması... Bu davaların birinci, ikinci ve üçüncü derece mahkemeleri tarafından değerlendirilebilmesi gerekiyor. Bu değerlendirmelerden geçmemişse anayasa mahkemesine gidemiyor. Dolayısıyla başvuru yolları tüketilmemişse ve 30 günlük süre içinde dava açılmamışsa bireysel başvuruya incelemiyor, reddediyor, ediliyor, kabul edilmezlik kararı veriyor. Ama şimdi beşinci madde ile ilgili farklılık şu. Kişiler tutuklandıkları zaman yedi gün içinde itiraz ediyorlar. Kendilerini tutuklayan suç Ceza Mahkemesi'nin... Kar kararını Karanakal. denetleyen diğer suç ceza hakimliğine. Mahkeme dedim özür dilerim. Şimdi hakimlik kabul ya da red kararı veriyor. Reddettiği zaman, tutukluğun devamı kararı verdiği zaman artık itiraz yolu bakımından hı. başvuru yolları tükenmiş oluyor ve kişi hakkında daha iddianame yazılmamışsa bile soruşturma hı hı. sürüyor bile olsa ya da bugün sözünü ettiğimiz kişilerle ilgili iddianame yazılmış, soruşturma bitmiş, kamu davası açılmış, dava sürüyor ama henüz daha karar aşamasına gelinmemiş, daha deliller toplu bu noktada anayasa mahkemesi eğer işlem sırasına göre veya aciliyet sırasına göre çünkü yedi tane gruba ayırıyor anayasa mahkemesi başvuruları en üst sırada acil işlemler var ikinci sırada tutuklulukla ilgili incelemeler var sırası gelmiş almış şimdi şunu söylüyor itiraz edenler anayasa mahkemesi esasa ilişkin mahkemeyi yönlendirdi mahkemenin yerine geçti mahkemenin olgu değerlendirmesini kendi yaptı diyorlar. Siz demin açıkladınız tutuklama kendine özgü bir durum. Hı -hı. Zaten hem insan hakları mahkemesi makul nitelikte hem de bizim iç ıı, ulusal muhakeme yasamızda kuvvetli derecede makul de yetmez Hı -hı. diyor. Kuvvetli derecede Kesinlikle. bir olgu denetimini zorunlu kılıyor. Yani bu tutuklamanın kendine özgürlüğünden kaynaklanan en ağır tedbir Kesinlikle. olduğu için ve bir olgu olmadan, somut olgu olmadan kimseyi içeri tıkamayacağı için bir hakim zorunlu Olarak Anayasa Mahkemesi de bir olgusal değerlendirme yapıyor hı hı. ama dikkat edin demin de söylediğiniz gibi tek tek olguları e, nitelemiyor. Tabii. Sadece yeterli olarak ortaya koymadın diye nazik ve içeriye girmemeye hı hı. çalışan bir dil kullanıyor ama gazeteciler bakımından da bir farklılığı ortaya koyuyor. Sadece yazılarla bu suçlar hı hı hı. işlenir mi gibi de tabii ki kamuoyunun tartışmasında e, açılan bir yön var. Bunu başka bir zaman konuşuruz. Şimdi burada bir mahkeme siz söylediniz böyle bir ihlal kararı verildiğinde eşyanın davası gereği yapması gereken şey hı hı. ihlali gidermesinin tek yolu salıvermek. Hı hı. Ama mahkeme dedi ki hayır yerindelik denetimi yaptı. Olgusal değerlendirme yaptı ve geçen gün televizyonda e, konuşmasını izlediğim bir e, baş danışman evet olgu denetimi yapılamaz mahkemenin Hı. yerine geçmiştir görev gaspı vardır diye de bu Hı. teoriyi destekledi. Bağlayıcılık ne? Bağlayıcılık aslında e, ne sonuçlar doğurur ve? Anayasa mahkemesi kararına uymam diyebilir mi bir mahkeme? Hı. Duyarsa ne olur? ya Derse dedi yani e, karar vermesi gerekirken karar vermeye Hı. yer olmadığına dedi. Hı. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Demin bir verdiğiniz örnek var. Türkiye anayasa tarihi içinde böyle bir şeye daha önce tanık olmadık. Çünkü genellikle şöyle direniyordu mahkemeler. Karar resmi gazetede yayımlanmadı Karar ilgisinde ve mahkememize tebliğ olunmadı gerekçesini görmedik. Hı -hı. İlk bu mahkemelerde böyle yaptı. Evet. Olabilir. Evet. evet çünkü muhalefet şerhlerini görmek isteyebilir. Hı -hı. Belki gerekçeden etkilenerek Hı -hı. yeni tedbirini, giderici tedbirini alacaktır. Olabilir bu. Ama sonrasında direndi Dedi ki bu karar benim alanımı gasp etmiştir. Ben karar vermiyorum. Hı hı. Bu ilk kez oluyor. Çünkü, çünkü elektronik ortamda bu kararlar gerekçesiyle de yayınlandı. Tabii ki, evet, artık hı hı. gerekçesini görmüyorum diyemedi. Yani bu yüzden bağlayıcılıkla ilgili yeni bir krizin eşindeyiz. Ya. Sanki daha önce böyle bir şey ben kendi e, tabii tecrübemle hı. sınırlı konuşuyorum olmadı. Ben merak edip acaba diğer ülkeler nasıl diye Hı -hı. çok minik tabii hani gücümün zamanı yetince baktım. Alman Anayasa Mahkemesi'nin kendi kararlarının icrasını sağlamaya ilişkin bir yetkisi varmış. Hı -hı. Kanunla bu yüksek mahkemeye tevdi olunmuş. Tabii mı olmadığı için ve da olmadığı için bunu anlayamadım, öğrenemedim ama e, yeri geldiğinde bunu da tartışmamız evet. lazım. Alman Anayasa Mahkemesi diyor ki ben kağıttan bir kılıç mıyım? Hı -hı. Yani ben en yüksek mahkemeyim. Dolayısıyla tabii ki benim böyle bir giderici yetkim olacak. Bu da tabii tartışmaya açık bir konu ama baktığınızda Türkiye'de anayasa mahkemesine böyle bir yetki verilmemiş. Sadece bağlayıcı olduğu ve herkesin buna uyacağı varsayılmış. Ama uymadılar, karar vermediler. Şimdi ne olacak? Şimdi yani ama bunu... anayasa mahkemesinin biraz evvel dedik ki Avrupa İnsan Hatları Mahkemesi bir daha küçük çapta ulusal çerçevedeki evet, ön, bir, oraya gitmeyi engelliyor. yükünü ulusal, ulusal sınırlar içinde ihlal gidemeyecek. Evet. Onu bekliyoruz. E peki biz niye Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının bu saptamalarına uymak zorundayız? Çünkü evet, anayasa, anayasa 90 sona göre anayasa hı hı. 90 sona göre insan hakları ile ilgili sözleşmeler bizim anayasa normlarımızın bile üstünde bir düzenleme ve bir onun için biz buna uymak zorundayız diye düşünüyorum ben. Yani izleyicilerimiz diyebilir ki niye uymak zorundayız? İşte Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin yorumuyla ilgili bir kararı Başdanışman bile yeniden yargılama yapar dedi. Yeniden yargılama yapınca da mahkemeler yargılamalarının sonunda bir karar verirler. Buradaki yargılama şey tutuklulun e, ihlalinin ilişkin. giderilmesiyle ile ilgili bir yeniden yargılama evet. olacak. Esasi ile ilgili bir yargılama olmayacak. O mahkeme ise mahkeme evet tahliye ceza davası. Mahkeme ise ben bu konuda karar vermiyorum diyerek. Açıkça hem anayasa kuruluş kanununa hem anayasanın amir hükmüne aykırı davrandı ve ben baktım sadece anayasa mahkemesi genel sekreterliğinin bir görevi var. <Gülüyor> Bunu fark ettiği zaman genel sekreterlik anayasa mahkemesi genel kuruluna meseleyi geçiriyor. <Gülüyor> ee, artık anayasa mahkemesinin genel kurulda bu konuda herhalde bir tedbir alacak. Ben büyük bir merakla bekliyorum. Burada Diğer ülkelerde neler oldu? İnsan Hakları Mahkemesi buna nasıl baktı? Ne söylemek istersiniz? Önümüzdeki günlerde <gülüyor> bizi nasıl yeni kaygılar, üzüntüler ya da polemikler, Hı. gerginlikler bekliyor merak ediyorum. Aslında bu konuda Anayasa Mahkemesi kuruluş ve yargılama e, usulüyle ilgili iç tüzük hükümlerinde de evet. bu var ve <gülüyor> diyor ki <gülüyor> yani e, bu tüzükte düzenleme olmayan hallerde Hı diğer e, inf, inf, usul ve infaz kanunlarındaki Hükümler. hükümlere göre hareket edilir. Diyor. Genel hükümlere atıf yapıyor yani evet, çaresiz olarak. Yani bu, bu da olarak. çok önemli bir şey. E orada da mesela bir tahliye kararı verildiği zaman ne olacak? Bu tahliyenin hayata geçmesi için gerekenler yapılacak. Tabii yani mahkemeyi yönlendirir diyor sadece eee baş danışman. Hüküm kuramaz hiyerarşik e, denetimi altında değildir Anayasa Mahkemesinin diğer mahkemeler yönlendir. E, anayasa Mahkemesi yönlendiremedi ki. Çünkü Anayasa Mahkemesi sadece ihlal dediği halde beraat ettir dedi, tahliye ettir dedi gibi yorumlar yapıldı ama bak e, Böyle, herkes şey, böyle internet şey... sayfasından kararı okuyabilir. Şimdi Duygann belki okuyacak. Hayır, ama böyle bir şey böyle bir şeyi nasıl söyleyebilir? Şimdi eğer hani İç hukuk yolları bitirildikten sonra anayasa mahkemesine oradan da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gidecek hak ihlalleriyle ilgili bir hak ihlali kararı verildiyse bunlarla ilgili daha evvel verilmiş kesinleşmiş kararlar evet şeyle. E, iade-i muhakemeyle yeniden yargılamayla yapılır. Ama burada ya söylediğimiz tutuklamayla gibi sınırlı. tutuklamayla sınırlı Hı. özel bir yargılama yani tali bir evet. yargılama tali bir muhakeme var ve bu bunun zaten başı da sonu da bu evet. iade yeniden yargılaması da bu. Hepsi. Bu, yani bu ya. ihlal demekle emir mi veriyor? Bir o konudaki Hı -hı. sorumuzu yanıtlamanızı istiyorum. Bir de e, ihlal var demek ve bu ihlali gidermek için mahkemenin istemese bile, gönülsüz bile Hı -hı. olsa sırf bağlayıcılık normunun kendisine yüklediği ödevden dolayı tahliye kararı vermesi ishası rey midir? <Gülüyor> Çünkü mahkemeler sürekli olarak her gün, gün onlarca yüzlerce Çocukluğun devamı ve salı verme kararı veriyorlar. Şey, Hatta evet. savcının salı verme yetkisi var. Ve sen serbest bırakma yetkisi var Hı -hı. Türkiye'de. E, bu, bu kararlar her gün verilirken İsa Sirey olmuyor da. Hı -hı. Mesela Can Dündar'da ne oldu? E, hemen tahliye etti mahkeme. Ama, Ama mahkemenin sonunda mahkumiyet. mahkum etti. Aynı şekilde Hilmoğlu ile ilgili anayasa mahkemesi ilk kez bir şey yaptı. Doğrudan tahliye kararı verip mahkemeye yazdı. Ama ondan sonra yaptığı incelemede tedbirinin dışında ikinci maddenin ihlali yoktur diye karar verdi. Hı -hı. Bunun bir bir yönün örneği var. Bu konuda neler demek istersiniz? İnsan Hakları Mahkemesi nasıl bakmış? Yani o eski e, olgulara. Bu e, özellikle şey meselesinde, yerindelik e, meselesi konusunda işte Azerbaycan kararlarında çok net görüyoruz. Az önce vermiş olduğum Mamadoğu bize bağlayıcılık açısından da önemli bir yol evet. gösteriyor aslında. Şunu söylüyor Mamadoğu'da da. E, muğlak ve genel olarak bir e, dosyadaki bir e, veriye atıfı aramıyor İnsan Hakları Mahkemesi. Bunu somut olarak ortaklanıyor. ...ataya koyman gerekiyor diyor. Yani muğlak... ...ve genel bir takım delillere... ...atıflar aradaki ilişkiye... Koy, ...ilişkiyi kurmakta yeterli değil. Gene Resul Jafarov'da çok önemli... ...bir tespit vardır. Ee, ben onu çok önemli olarak görürüm. Şunu söyler. Hükümetin itirazı şu... ...olmuş. İyi de dava devam ediyor. Aynı bizdeki olay evet, gibi baktığınız evet. zaman. Evet, ee, mahkeme 133. paragrafında... ...şunu der. Davanın devam... ...etmiş olup olmaması beni ilgilendirmiyor. Ben sadece tutukluluk... ...tedbirine karar verildiği zaman... ...zamandaki somut delillere bakarım tamam, diyor. Evet, Tam evet. da Anayasa Mahkemesi'nin evet. yaptığı şeyden bahsediyoruz. Evet, evet. Bunu dediğim gibi ben söylemiyorum. İnsan Hakları Mahkemesi'nin içtahı da bu şekilde söylüyor. Evet. Ben sadece onu yorumluyorum burada. Şimdi İnsan Hakları Mahkemesi'nin olayında... ...Mamadova değindim. İşte... Evet. Ahimin kararları verdiği bir karar 46. madde gelince bağlayıcıdır. Aynı bizim Anayasa Mahkememizin verdiği kararların bağlayıcı olduğu gibi. Aynı. Hı hı. E, hiçbir e, fark yok. O ilkeleri uyguluyor Anayasa Mahkemesi aslında. Aynı şeyi uygulayacak. Şimdi ne olacak? E, bana göre Bakanlar Komitesi Mamadov'da ne yaptı az önce söylediğim gibi? Hı hı. Burada madem bu hak ihlali olduğuna dair tespiti dikkate alıp bir şey yapmıyorsun devlet hı hı. olarak. Hı hı. Ben burada en doğru hak ihlalini giderecek e, tedbirin tahliye olduğunu düşünüyorum dedi. Evet. Bu adama bu kişiyi Rasul, e, pardon Mamadol tahliye anladım. et dedi. Hı hı. E, şimdi İnsan Hakları Mahkemesi'nden bizim Anayasa Mahkemesi'ne gelelim. Hı hı. E, burada yapılması gereken şey yapılmıştır da diye düşünüyorum. Belki de yapılacaktır bilmiyorum. Eğer e, bir tahliye ya da başka bir karar verilmiyorsa işte hı hı. karar vermeye yer olmadığına dair karar verdi diyorsunuz. Aynen öyle. Aynen. E, basından da bunu görüyoruz. O zaman yapılacak şey bu Anayasa Masa mahkemesinin kararının uygulanmaması sebebiyle yeni bir talepte bulunmak. Yeni bir bireysel başvuru da bulunulması gerekiyor. Öyle olduğunu düşünüyorum. Burada tarafından. da iç 79. maddesi aslında bize yol gösteriyor. Çünkü 79. maddenin ikinci fıkrası şunu söylüyor. Bölüm kararında gerekli gördüğü takdirde hangi şekilde ortada ortadan kaldırılacağı hususunda yapılması gerekenleri belirtir diyor. <gülüyor> Şimdi bilmiyorum yeniden bir Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru yapıldığında kararın icra edilmemesi sebebiyle bakanlar komitesi gibi bir yol izleyip burada bu hak ihlalinin giderilmesi için gerekli olan budur der mi? Ya da şunu şunu yapabilirsin deyip seçenek, yap, seçenek bir takım e, veriler sunar mı? E, nasıl bir karar verir? Hiçbir Fikrim yok ama e, burada sonuçta iç düzüm verdiği bir yetki var. Tekrar yapılan bir başvuruda gerekli gördüğü hal olarak nitelendirim. Burada neyse o ihlalin gerektirdiği çözüm. Hı hı. Onu seçenekler halinde de sunabilir. Mahkemeye bir takdir yetkisi de tanıyabilir baktığınız Hı -hı. zaman. Şimdi buradan hareketle ikinci sorunuza geçmek isterim. i̇hsas İh rey, rey meselesi. i̇hsas rey ne demek? Dinleyicilerimiz sanırım bizi rahatlıkla anlıyorlar. Sonradan vereceği esas hakkında esas uyuşmazlığı çözerken sonradan yani bütün muhakeme bittikten sonra vereceği kararı önceden hiç kimseye hissettirmemek ne karar vereceğini belli etmemek ama yanımızda bir usta var. Hayır, hayır. <gülüyor> <gülüyor> Daha iyisini e, anlatır e, belki... Hissettirmemesi lazım. Evet. Ve çünkü bazen de kesini koruması evet, lazım. Evet. İnsanlar aklına canına inanarak evet. kesinlikle. Ee, ve belki zaten o aşamada sorunlu. bu konuda karar verme aşamasında da değil mahkeme ama hissasi rey deyince sonuçta daha karar aşamasına gelmeden ne karar vereceği konusundaki ipuçlarını ortaya koyuyor ve Kendileri öyle e, anlıyor demek ki niyetini... aslında alt bilinçler mi ortaya <gülüyor> evet, çıkıyor? Evet, yani çocuğu. böyle e, yani evet doğru evet. bence kendi kendi içindeki şeyleri düşünüyorlar onlar. Duygu Hanım bu konudaki değerli açıklamasını yaptıktan sonra ben masumiyet ilkesiyle ilgili de zaten yeni bir evet. <gülüyor> <gülüyor> evet, <gülüyor> sohbet <gülüyor> bir sohbet. Yapmak bu arada şeyler. küçük bir e, Tuncay pardon Turhan Günay evet, ile alakalı evet, bir, şey, evet. bir, bir, bir e, ekleme yapmak Farklık, isterim. Evet. Çünkü hep diğerleri üzerinden Şahin Alpay ve Altan başvurusu üzerinden devam evet, etmişiz gibi için. Bunu ayrı tutmamın sebebi bu başvuruyu buranın başvuru Turhan Günay'ın başvurucu zaten tahliye edilmişti. Evet. Onun üzerine bir ihlal karar verdi baktığımızda. Ay, çok Bilgen soru, gibi farklı bir şey evet, yaptı. Evet. Şöyle sorular çok geliyor ya da tartışılıyor gördüğüm kadarıyla. Bu bu başvurucunun da içinde bulunduğu davaya ne kadar etki, etki eder, eden. diğer gazeteciler açısından değerlendirme ne olur? Şimdi ben karara baktığım zaman 93. paragrafında aslında ihlal kararının şuradan gelmiş olduğunu görüyorum. Ee, yayınlar üzerinde bir etkisi olduğuna dair somut olgu ortaya konmamış diyor. E, kitap ekli sorumuzu çünkü. Aynen Manşet öyle. Manşet atmıyor, haber belirlemiyor. Ve bunun... Beraberinde de şunu söylemiş bu yayınların suça konu edilmesi kısmında da diğer başvurucular açısından ayrıca değerlendirme yapacağını söylüyor. Bağlamıyor o yüzden, kendini yani. E, bu başvurucu açısından ve e, karar verilenler açısından direkt olarak bağlayıcıdır baktığımız zaman ama şu anlamda da bağlayıcıdır diğer e, ilham olması açısından diğer başvurulara ve e, davalara ilham olması açısından bunu söylüyorum. Değerlendirme hep aynı. Bu değerlendirme herkes için aynı ve e, emsal teşkil eder. Bakacağı şey şudur. Bütün başvurularda evet. kuvvetli suç şüphesini gerektiren somut olgu gazeteciler açısından tek başına yayın değil ya da konuşması değil ya da sosyal medyadaki bir tweeti bir paylaşımı değil. Bunun başkaca somut delillerle. ...iddia edilen, isnat edilen suçla bağlantılandırılması aranacaktır. Bu anlamda evet, emsal teşkil edebilir. Ama gördüğümüz kadarıyla diğer gazeteciler açısından da... ...belki farklı değerlendirmeli olur, belki aynı değerlendirmesi Başka olur. Başka gazeteciler deyince çok kısaca bir bilgi evet. verelim... ...izleyicilerimize, dinleyicilerimize. Turan Günay aslında Cumhuriyet evet. Gazetesi davasında tutuklu kalıp... ...ilk hı hı. tahliye edilenlerden ve hı hı. E, Cumhuriyet Gazetesi ile ilgili... Hı hı. Anayasa mahkemesine yapılan başvurudaki başvuru gerekçeleri, dosya aynı evet. e, ve e, diğer e, şu anda özellikle tutuklu olanlarla ilgili henüz bir karar evet. verilmemiş durumda. Ama sizin söylediğiniz gibi buradaki kriterler aslında e, diğer tutuklu olanlar için de e, e, e, dikkate alınabilecek hı hı. şeyler. Hatta bu nedenle bir bilgi. ve gerekçe yazma. yani Kesinlikle. Hem e, yeterli açıklıkta, hı hı. ikna edicilikte. Herkesin anlayabildiği bu kişiyi şu nedenle tutuklanmışlar diye öyle. bir değerlendirme yapabileceği açıklıkta Hı -hı. gerekçe yazılması Türkiye'deki yargıçların en büyük belki de Hı -hı. eksiklikleri bu gerekçe yazmayı bir ishası rey olarak algılıyorlar Ya da bu bahanenin arkasına sığınıyorlar <gülüyor> iş nedeniyle evet. ya da başka nedenlerle bilemiyorum artık Ve Turan Güney'in bu kararı ee, örnek gösterilerek de hani biz nasıl yani Mamadov kararına işte Hendesayt kararına, Obzor kararına atıf yapıp da işte şu şunlar var diyor isek bu ona yapılar bu atıf yapılaraktan e, dosyada aynı olduğu için verilen bir tahliye istemi dilekçesi e, maalesef reddedildi. Öyle mi? E, Öyle mi? E, tabii Anladım. evet o da, o da reddedildi. Hı hı. Gerekçe e, yazmamaya devam e, 27 hı. Ağır Ceza Mahkemesi. Dolayısıyla 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin, hı hı. E, 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nin, e, 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin tahliye istemini e, kabul etmeyen, kararını inceleyen itiraz üzerine 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nin, 26'ninkini kabul etmeyen 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nin verdiği kararlar toptan bir e, hukuki çıkmaz ve hukuki krizi işaret ediyor. Ben Anayasa bütün... Mahkemesinin üstünlüğüne e, e, bundan Anayasa Mahkemesi bu kadar bir direnme. Evet. Yani eylemli direnme söz konusu burada Ve bu bu oldu. mesela hukuk güvenliği için birçok örnekler veriyorduk. Yargıçların atanması, yargıç güvenceleri. İşte bu arada işte Sayın Ama ta bu bir normalleşmeymiş biliyorsunuz. Yani bunun normalleşme olarak da. Evet. Ta, ta, ta yol daha evvelde yazmıştı. Dedi ki mahkemelerde işte birileri tanıdıkları kanalıyla hakimlere başvuraraktan işte bir takım kararlar alıyorlarmış. Bunlar önlenmelidir diye böyle yazıyor bazı gazeteciler. Ama burada asıl tehlike bu değil. Asıl tehlike bu hakimler üzerindeki siyasi iktidarın, siyasi otoritenin baskısı veyahut da hakim ve savcıların Böyle bir baskıyı hissederek tarafsız ve bağımsız karar verememelidir, problem asıl buradadır demişti. Şimdi 18'indeki kararında da istinab mahkemesine dün bakacak hakimlerin karar vermeden hemen önce değiştirildiklerini aynı katta başka bir mahkemeye atandıklarını bu uygulamanın belki o hakimler yeni atanan hakimler de vicdanlarıyla ve adil ve tarafsız karar verebilir verebilirler ama Görüntü olarak yani objektif olarak kamu vicdanında bunun yargıya olan güvensizliği hı hı. ve yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığı konusundaki e, endişeleri artırdığını ve bunun da e, bu hukuk çıkmazları açısından önemli bir hı hı. E, örnek olduğunu ifade etmek istiyor diye düşünüyorum. Evet, İhsa Sırayı meselesi önemli. E, ben de belki hani onunla mı e, son bölümü bitiririm diye düşündüm. Şimdi İsa Sırayı meselesinde Ahim'in bakışı şu. E, ben 13 Ağır Ceza Mahkemesi'nin şunu söylemiş olmasını çok takdir ettim. Mahkemeler tarafsız ve bağımsız karar kesinlikle. veriş. Tabii. Çok doğru. Ben kesinlikle. Öyle Ama olmaz. işte Anayasa Mahkemesi'nin ve bir yargı merciğinin vermiş olduğu bir karar, hak Hı. ihlali tespit eden bir karar <gülüyor> İsa Sırayı olarak değerlendirilebilir mi? Şimdi Ahim'in içtihadına baktığımızda Ahim bu, bu tip davalara bakmış aslında baktığınızda. Tabii ki onun önüne Anayasa Mahkemesi tarafından verilen bir karara uymayan bir e, yerel mahkeme gelmemiş. Farklı kararlar gelmiş. Örneğin Hı -hı. tutuklamaya karar veren bir hakimin Hı -hı. E, asıl mahkemesinde esas mahkemesinde de yer alması meselesi evet. diyelim. Bununla ilgili kural olarak ahimin bakışı şudur. Tam da aslında söylenenlerin aksini söyleyen bir ifadedir bu. Hı. Tutuklulukla yargılamayı devam ettirip sonunda beraate ya da mahkumiyete karar vermek ayrı şeylerdir. Hı hı. Bambaşka iki şeyden bahsediyoruz. O sebeple de tutukluluğa karar veren hakimin kural olarak tek başına esas mahkemesinde bulunmuş olması bir problem teşkil etmez. Ahim bunu çok net bir şekilde söylüyor ve iki... Olayı birbirinden ayırıyor tutukluluk tedbiri apayrı bir tedbirdir tek başına değerlendirilir mahkumiyet verilip verilmeyeceği ayrı bir meseledir zaten en başında söylediğim gibi mahkumiyete karar verip vermemesi bir suçtan yargılaması başka bir suçtan karar vermesi bu ahimin ya da anayasa mahkemesinin ilgilendiği bir husus değil işte tam da bu. Yerindelik denetimi biz Can Dündar kararında gördük Erdem Gül kararında Can Dündar kararında e, tutukluluk hukuku aykırı dendi kanunu aykırı dendi mahkumiyetine karar verildi. Şimdi ikisi çok farklı tedbirler peki. Kaldı ki özür dilerim mesela Can Dündar Erdem Gül kararında da anayasa mahkemesi. Delillerin değerlendirilerek nihai karar verilmesi başka bir şeydir. Biz burada tutuklama tedbiriyle Kesinlikle. ilgili bir tespit yapıyoruz dedi. Evet. evet o da sınırlıdır kendini. O da açık. Ya açıkça bunu <gülüyor> söyledi açık. zaten. Zaten yapması gereken de bu. Baktığınız evet. zaman peki ihsası... rey olarak ne değerlendirilebilir? Şimdi ahimin verdiği kararlarda genelde e, şuna bakılır. E, kural şudur. Bunun aksi ispat edilir. Bakan mahkeme yargılamaya. Tarafsız ve bağımsız hareket eder. Kural budur. Karinedir bu. Bu karinenin aksini ispat edersiniz. Ahim mesela şunu kabul etmez. Sosyal medyaya yansımış, medyaya yansımış güncel bir e, yargılama düşünün. E, bu yargılamanın sürekli olarak basında yer alması. Hakimlere etkiler mi etkilemez mi? Masumiyet karinesini zedeler mi zedelemez mi meselesinde? Aynen, evet. Ahim bununla ilgilenmiyor. Ahim tek bir şeyle ilgileniyor. Bir üst merci, devlet otoritesi çıkıp da basına ya da kamuoyuna devam eden bir yargılamayla devam eden bir tutuklulukla ilgili bir açıklama yaptığı zaman işte bu karinenin aksi bu şekilde ispat edilebilir diyor. Yani Üstelik vatandaş de bu üzerinde bu açıklamayı yapan eski Adalet Bakanı yani HSYK'nın başkanı Hı. konumunda olan bir Yani Türkiye'deki bütün hakim, Hı. savcıların ve hatta onların e, terfilerinin, tescillerinin Hı. haklarındaki soruşturmaların açılması konusundaki e, işlemleri yapan Hı. Hakimler Savcılar Kurulu'nun eski yüksek kuruluydu. Şimdi kurulunun başkanı olarak kabul edilen kişi veyahut da bunları etkileyebilecek kişi asıl tehlike burada ve sadece AHİM'in ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin bu konuya ilişkin normlarının dışında bizim anayasamızın 138. maddesi var. Çok açık. Kesinlikle. Yani bu, buna rağmen ve tabii bu eylem yani e, anayasa mahkemesini böyle had bildirme eylemi, e, anayasa mahkemesini bunu söyleyen bir şey siyasi iktidar yetkilisi, şimdi, siyasi iktidar yetkilisi yani yerel mahkemelerdeki hakim ve savcıları elbette titretecektir Hı. ve aslında bu tamamıyla gerçekten bir suçtur yani suçtur 277 Hı. suçu burada adil yargılamaya etkileme suçu açıkça vardır. O yüzden buna biraz dikkat edilmesi gerekiyor yani üst düzeydeki yetkililerin açıklamalarında daha temkinli olması çünkü karineden hareket ediyoruz bakın mahkemeler tarafsız ve bağımsızdır karinesinden hareket ediyoruz. Bunu zedeleyebilecek herhangi bir açıklamaktan, açıklama yapmaktan kaçınılması gerektiğini düşünüyorum. Evet. Ee, ama bu olaylarda da bu son durumda da e, bence topun ben yine e, Anayasa Mahkemesi'nde olduğunu düşünüyorum. Kararının icra edilmemesi bakımından herhalde bir söz söyleyecektir diye çözüm, tahmin ediyorum. çözüm bulmak gerekir yoksa bu çıkmaz. Ama Anayasa Mahkemesi 1961 yılında vermiş aslında bunun Hı -hı. cevabını. 61 yılındaki verdiği kararda diyor ki bir hakimin kararının bir başka hakim tarafından denetlenmesi mahkemelerin bağımsızlığını ihlal etmez. Çünkü bunlar yasa yolları içinde maddi evet. gerçeği aramak için düzenlenmiş kurallardır. Yani, 60 olan ben daha dünyada yokmuşum. <gülüyor> Hayır, o, <gülüyor> yani yani bunun için olağan e, ve olağanüstü yasalar. İş yasaları. saatler çok ortada. E, sonunda bir düzen var. Bu düzen içinde de e, kurallar Denetim var ve mi? o kurallara göre işliyor süreç. Şimdi siz bu kuralların doğru olmadığını tartışabilirsiniz. Hı -hı. Bir felsefeci, tarihçi, siyaset bilimci olarak ama sonuç olarak hukukçular değiştirilmediği sürece yürürlükte olan kurallara bağlılar. Biz beğenmediğimiz zaman temsilcilik Et, ediyoruz ama onun dışında ne yapabiliriz <gülüyor> bir mahkeme bu, kararına bu saygı kararlı. duymak gerekiyor beğenmesek de saygı tabii duyuluyor insanlar içeri ki. girip cezalarının çekilmesine Hı -hı. katlanıyorlar niye toplumsal sözleşme o varsayımsal Hı -hı. toplumsal sözleşme bunu gerektiriyor. Şimdi burada bu toplumsal sözleşmeyi bozan bir yaklaşım var ve danışman işte söyledi 16 Nisan 2017'de e, en büyük halk hareketi gerçekleşti. Demokratik halk devrimi gerçekleşti dedi. Yani dolayısıyla bir başka mantelite var. Bir kısım milletin kendi devletini kurması ve var olan verili amir anayasa kurallarının e, belli nedenlerle işletilmezliği gibi bir durum söz konusu oluyor. Çünkü mahkemeler talimat veremez. Anayasa Mahkemesi talimat Hı -hı. veremez diyor. Hayır talimat veremez ama Makin ne yapacağını tespit gösterir eder. tespitten sonra. <gülüyor> Kanun öyle yazıyor. Siz bunu beğenmiyorsanız yapacağınız şey bunun değiştirmesini istemektir. Değiştirmesine birlikte çalışma yapmaktır ama bir kişinin hakkını da e, teslim etmektir. Bu gazeteciler içeride tutukluyken yargılansalar ne olur? Evet. Bunca gürültüden sonra hala tutuklu kalsalar ne olur? Evet. Ben inanıyorum ki tutuklu insanlar şu an toplum nezdinde rahatladılar. <gülüyor> Kendileri hakkında yeterince delil olmadan e, haksız yere kapatıldıklarını en yüksek mahkeme Türkiye'de ...işaret etti. Bu çok yok, önemli evet. bir şey. Evet. Şimdi toplum da bunu okuyor. O yüzden yok tahliye dedi... ...yok beraat dedi. Böyle bir şey yok. O yüzden... Yok e... beraat zaten demedi. Demedi. Onu, tahliye bir, de demedi. bir nokta Ama eşyanın ona. doğası gereği... <gülüyor> ...tahliye etmek zorunda. Sonra başka... ...nedeni varsa, yolda gösteriliyormuş... ...televizyonlarda. Hı -hı. Başka bir suçu... Hı -hı. ...varsa, başka bir delil varsa... ...yeni soruşturma yapıp çok istiyorlarsa... ...yeni tutuklama yoluna... <gülüyor> Gidebilirler yani. Evet, Sonumaz. Sonumaz şevler bunlar. Erdoğan'dan da son sözünü bu ...hukuk çıkmazıyla ilgili alalım... Hı hı. ...müziğe başlayalım... ...ama devam etmeden bitecek herhalde. Bitecek herhalde <gülüyor> her zaman. Evet. Yok, ben tek <gülüyor> bir cümle söyleyebilirim. E, Şiddete teşvik etmeyen, ayaklanmaya teşvik etmeyen... ...nefret söylemi içermeyen... E, ...durumlarda gazetecilik... ...faaliyetinden dolayı ben... E, ...tutuklamanın olmaması gerektiğini düşünüyorum. E, bunun tamamen... ...bir caydırıcı etki oluşturduğunu... ...düşünüyorum. E, bunu da... Ahimin içtihatları, uluslararası kuruluşların... ...söyledikleri... E, Üzerine kurguluyorum aslında bu söylediğim şeyi. O yüzden gazetecilik faaliyeti salt gazetecilik faaliyeti tutuklu olmamalıdır. Onunla bitirmek evet. isterim ben. Evet <gülüyor> e, bu hukuk bunalımından ve çıkmazından çıkma dileklerimizle hukuk güvenliğinin sağlanacağı günler olsun dileklerimizle e, programımızı kapıyoruz. Gelecek bir programda buluşmak üzere. Müzik acaba başlayacak mı mi bilmiyorum. <gülüyor> baş, baş <gülüyor> ki gibi gene bitiremedik <gülüyor> peki peki Açıkın, iyi günler size hoşçakalın hukuk güvenliği hazırlayan ve sunanlar Bahri Belen ve Aynur Tuncel açık radyo program destekçisi olun